ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 80. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a itaat etmenin kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O halde onun Resulüne Sallallahu Aleyhi ve Sellem itaat edilmedikçe ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kat'i ve kuvvetli olduğunu bildirmek için ayet-i kerimede Elbette muhakkak böyledir, buyurdu. Ve bazı doğru düşünmeyenlerin bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Allahü Teala yine Nisa suresinin 150. ve 151. ayet kerimelerinde mealen kafirler Allahü Teala'nın emirleriyle peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Yahudiler diyor ki biz Musa aleyhisselam'a inanırız İsa ile Muhammed aleyhi inanmayız Hristiyanlar ise yalnız İsa aleyhisselam'a inanıp ona Haşa Allahü Teala'nın oğlu diyor bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir onların hepsi kafirdir kafirlerin hepsine cehennem azabını. Çok acı azapları hazırladık buyurarak bunlardan şikayet etmektedir.